The falling leaves Zamanlar değişirken Hopdelinç arkalarıyla yarım müzik. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere.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 den 2 Ekim yine yine bir pazar akşamı ee, haftanın en sevimli en keyifli saatleri diyelim ee, ve de her zamankin aksine müzikle başladık küçük bir şaşırtma verelim diye ee, Mahir yeniden bizle Mahir'in de bizle olduğu anlaşılsın diye Mahir orada ben, mısın? Mahceyi ben söylemedim ama. Ee... <gülüyor> Beck'den dinledik. Leopard Skin Pillbox Hat. Beck'in bu Four Child isimli hayır örgütü hesabına arada yapılan kayıtlardan bir tanesine katkısıydı. İşte albümdeki kaldığımız yerde bulunduğum bulunduğumda sanıyorum Leopard Skin Pillbox Hat'te kalmıştık geçen zaman programı her ne kadar dinleyemesinde. Öyle ona ilişkin bu farklı yorumla girelim dedik. Evet, iyi ettik. Üç haftadır sensizlik Mahir, hoş geldin. Ee, bu akşam da güven yok. Ee, Mahir Yılgaz e, telefondan, ben altı Güzeldere stüdyodan olmak üzere e, Bob Dylan'ın yarım yüzyıla aşan müzik serüveninin izlerini sürmeye devam edeceğiz. E, tam da 60'ların ortasındayız galiba. Evet, tam olarak atmışların ortasındayız. E, çaldığımız parçada... albümde kaldığımız yerde aslında atmışlarda e, ilk olarak e, yaygın şekilde popüler müzikte de hicvedilmeye başlayan e, bir şeyle ilgili işte biraz tüketim kültürü, e, moda, e, bu gibi şeylere dokunduran hafif alaycı bir parça öyledi bir e, uyumlu yanı oldu bu zamanla. E, aslında parçanın kendisine baktığımız zaman e, yani öyle ciddi bir oturup da dirin hadi ben bu tüketim kültürüyle veya işte modayla veya e, bunun gibi bir diğer kavramlarla dalga geçeyim diye oturup bir şarkı yazdığını görmüyoruz. E, dirin aslında kendisini çoğu zaman yaptığı gibi epey e, samimi bir şey ilgisini çekiyor ve ilgisini şey çeken şey hakkında e, bir şarkı yazıyor. Bu spesifik durumda... E, Söylenene göre, rivayete göre her ne kadar yılın bunu ıı, onaylaması da hiçbir zaman. Iı, Jackie Onassis'in ıı, bir gazetelerde çıkan meşhur bir fotoğrafı var o dönemde ee, <gülüyor> bir ıı, şey gelken. İşte eski Jacklin Kennedy, e, Kennedy'nin dul eşi, onun e, böyle leopar desenli bir palto ve işte pil şapka, e, ilaç kutusu şapka tabir edilen bir şapka takarken e, çekilen bir fotoğrafı var. Onun üzerine oturmuş yazmış deniliyor. E, ama parça belki de kuvvetini veren Dylan'ın... E, Kral Çıplak derken ki çocuk naifliği üzerindeki, yani Kral Çıplak, çünkü Kral Çıplak hani öyle gidip de aha Kral Çıplak ben bunun üstüne şarkı yazayım tarzı yok. Sadece komik gelen kendine bir şey görüyor, absürt geliyor, oturuyor, bunlar haricinde bir şarkı yazıyor. Bu da daha sonra Hit Album, Blondon Blondon hiç şarkılarından biri oluyor. Evet, bence de albümün en güzel şarkılarından bir tanesi. Tabii Dylan'a soruyorlar, işte sen bunda ne kastettin diye. Sanıyorum ki herhalde 60'ların ortasında hele herkesten o kadar daha zeki, o kadar ileride, o kadar herkesin ötesinden bakıyor ki. bu, bu Böyle sorular adamı herhalde hafı bastırıyor. Ee, o da şey diyor. Ya ben hiç öyle bir şey falan düşünmedim. Gazetede öyle bir tane şapka görmüş olabilirim. Belki de bir e, moda dükkanının vitrinde falan da görmüş olabilirim öylesine yazdım diye ee, tabii ki gerçek onun ötesi ama bunların habire böyle bunu niye yaptın şunu niye yaptın diye sorgulanması gerçekten can sıkıcı olabilecek bir durum. Evet en, e en azından 40 yıl sonra geriye baktığımızda öyle olduğu çok net e, bu çağdan görülüyor. Evet, daha sonra da zaten o durumdan sıyrılmak için sadece aylar sonra diyorum bir inzivaya çekilecek. Evet. Şimdi sırada parçanın kendi orijinal yani albüm için yapılan kaydı var. Bu albüm için yapılan kayıt bana göre yani benim zevkime göre bu Nashville'de yapılan stüdyo kayıtlarından çıkan en iyi kaydı değil parçanın. Ama... Aygımda bu versiyon var. Bunu dinleyelim. İleridekilere daha sonra işte bootle kayıtlara falan baştan çalmaya geldiğimizde çalarız. Ekleyeceğim bir şey var mıydı abi senin de o Hadi dinleyelim. Bob Dylan'ın 16 Mayıs 1966 tarihinde yayınlanmış olan Blonde on Blonde albümünü çalıyoruz sizlere. Albümün e, en müthiş parçalarından bir tanesi bir elektrik blues, leopard skin pillbox hat, yani leopar desenli e, ilaç kutusu şeklinde şapka. E, mahir'in de dediği gibi Bob Dylan bir yandan e, bu e, 1960'ların ortasında yeni yeni yükselmekte olan e, tüketim kültürünü ve de e, aşırı e, süslü elbiseler giyimi veya öyle değil mi? o hep vardı. Ama e, moda kurbanlarını, o, o, o yılların pop yılların moda kurbanlarını e, satirize ettiği, e, alaya aldığı bir şarkı. Ama aynı zamanda şarkıda şarkı bir yandan da şapkayı bir fetiş nesnesi yapmaktan kendini alıkoymuyor. Diyor ki sevgilim şapkan o kadar güzel ki galiba da pahalı cinsten şunun üstünde bir zıplayabilir miyim acaba diye tam dört dörtlük alayını da ediyor. Aynen öyle. Ya bu kaydı çalmadan önce aslında şeyde söylemiştik yani bizce en güzel, daha doğrusu bizce sizinle az da laf sokmuş oldum ama bana göre diyeyim en güzel kayıt bir Nashville'de yapılan kayıtlarda biraz aslında bu kayıt meselesine de belki girmekte fayda var Dylan epey ciddi kendi kayıt Geçmişine göre epey ciddi bir farklılığa geliyor bu albümde. İşte daha önceden hücum kayıt seven bir yönü olduğunu görüyor. İşte stüdyoya giriyor. İki bilemediğiniz üç tekrarda canlı kayıtlar olarak işte Overdobbing sevmiyor hiçbir zaman. Giriyor, albüm bitiriyor, çıkıyor. İşte sonra hatta yayına yakın zamanlarda arayıp ya şunu tekrar kayderelim falan dediği olmuş ama hani hiç öyle stüdyoda günler geçirdiği falan yok. Bu albüm için böyle bir değişikliğe gidiyor. Bu Robbie Robertson'de ben ben nam Robbie Robertson ve işte daha önceden e, ortaklığı bulunan zaten Al Cooper dışında e, müzisyenlerin çoğu Nashville'deki e, stüdyo müzisyenleri işte Nashville Amerika'da country müziğin başkenti olarak bilinir. E, oranın stüdyo müzisyenleri de epey e, tecrübeli müzisyen müzisyenler yani hani öyle e, Garajında eline gitarını alıp da müzik yapmayı öğrenmiş tipler değil. Hakikaten müzisyen müzisyenler, e, ciddi sesim müzisyenleri. Baya ilginç bir şey yapmış ama diğerler de stüdyoda çalışmaya alışık bir yandan işte süre, parçaları sürekli değiştiriyor, sözleri değiştiriyor vesaire. E, o sırada da işte adamlar stüdyo müzisyenleri enstrümanlarını alıp tam böyle söyleyen saatte geliyorlar. 3 saat 5 saat beklemeleri gerekiyor zaman zaman işte bazıları yatıp böyle televizyon izliyormuş orada bazıları kendi aralarında işte poker falan oynuyorlarmış. piyano piyanoda işte parçanın şurasını mı değiştirsem burasını değiştirsem gibi saatlerce uğraşıyormuş. Ama sonradan kafasına yattığı zaman kendi parçası gece gündüz hakikaten yani Elvis'in sabah kadar süren kayıtları olduğu söyleniyor ama o dönemde öyle çok hem gece hem gündüz devam eden kayıt fazla yok. Adamları iyice çalıştırarak tabii paralarını da vererek epey pahalı prodüksiyon çıkıyor. Bir daha da kendi kariyeri içinde Dillon'un aslında bu sounda bilinçli veya bilinçsiz yaklaşmadığını görüyoruz. Evet bu şey Tin Mercury Sound denilen sound ne demeli ince, metalik adeta cıva gibi yerinde durmayan bir seda gerçekten de bu üçlü albümü yani Bringing It All Back Home, arkasından Highway 61, arkasından Blonde and Blonde e, Mahir seni bilmiyorum ben son 4-5 haftada herhalde her birini böyle 15'er, 20'şer kere filan dinledim üst üste iyice şey yapayım, kalmasın hiçbir şey diye e, bu albümün yaratıcı açıdan, kreatif açıdan öyle düşünmüyorum. Bence kreatif açıdan e, Highway 61'da zirve yapar. Burada biraz böyle bir platoya gelir gibi hissediyorum. Bu albümde de e, müthiş parçalar var. Bu işte Leopard Skin, Pillbox, Hat gibi e, Rainy Day Woman gibi, Visions of Johanna gibi. Ama sanki burada platodadır. Yani bir önceki albümden yaratıcılık olarak daha üste değildir. Fakat Seda olarak, varmış olduğu ses tanısı olarak hakikaten bu, bu, bu albüm bir öncekilerle şey yapıyor. Fark atıyor. Dill'in pekiştirme dönemi albüm gibi diye miyiz bu albüm için? Hakikaten dört dörtlük pekiştirmiş. Evet. Yani geriye bakarak konuşmak her zaman kolay. Hele 40 küsur yıl Sonradan geriye ne 40, 60'ın 50. yılındayız şu anda e, konuşmak daha da kolay. Fakat sanki bu albümden sonra bu tarzda bir albüm daha çıkartmaması ciddi bir viraja girmesi şimdi geriye baktığım zaman ya evet çok doğal filan diye hissediyorum. Çünkü bu böyle sürdürülemez bir hani mızrak başı gibi çıkıyor e, ama bir yerde bunun sanki durması lazımmış belki de böyle bir albüm daha yapsaydı, bak o da doğal diyecektik, o da başka. Evet, bir, bir anlamda aslında bu albümle Highway 61'da da aslında biraz bunu görüyoruz ama o işte blues köklerine çok ciddi referans veren bir albüm, bunda da blues parçaları olmasına rağmen, Blonde'ın Blonde'la itibaren Dil'in şarkılarında veya sadasında. Nereden esinlendi tartışmalarında kestirip atıyor artık ee, insanlar London blonda bunu yapmayı en azından bir süre için e, kesiyorlar. Ee, çünkü döneme göre tümüyle orijinal bir e, eser ortaya koyuyor. Evet. Peki bir sonraki parçamız ee, bir sonraki parçamız çok popüler e, kitaplarda da şey diyor albümün Anlaması, sevmesi, içine girmesi en kolay şarkılarından biri veya şarkısı Just Like A Woman. Ne demek istersin şarkıyla ilgili? Dinleyelim, sonrasında söylenecek bir şeyler var. Peki, bir de coverımız olacak bu şarkıdan. Şu halde şimdi Bob Dylan'ın versiyonunu dinliyoruz. Just Like A Woman. got new clothes But lately I see her ribbons and her bows Have fun from her curls She takes just like a woman Yes, yeah, she does break just like a little good And her pulse She takes Just like a woman Yes She makes love Just like a woman Yes she does And she aches Just like a woman But she breaks Just like a little girl first, and I was dying of thirst, so I came in here, and your long-time curse hurts, but what's worse is this pain in here, I can't stay in here, ain't it clear that I believe it's time For us to quit And when we meet again Introduced as friends Please don't let on That you knew me when I was hungry And it was your world Are you fake Just like a woman yes you do you make love just like a woman yes you do then you ache just like a woman but you break just like a little girl She makes love just like a woman. Yes she does. And she acts just like a woman. But she breaks just like a little girl. Bob Dylan'ın Just Like a Woman şarkısının sözlerini Woody Allen'ın başyapıtı 1977 tarihli filmi Anyhow'da Woody Allen'ın canlandırdığı Nevrotik New Yorklu komedyen Alvy Singer sevgilisi Enihold'dan ayrıldıktan sonra e, mutluluğu bir dizi başka hanımda arar. Bunlardan bir tanesi de New York entelektüeli bir kişidir ve e, şeye Alvy e ya da Woody Alın'a e, bu sözleri söyler, tam bu satırları söyler. Woody Alın'da o acıklı acıklı bakar, bu bu, bu acaba ne diyor e, diye. E, Mükemmel bir filmdir. E, muhtemelen herkes görmüştür. Defalarca yeniden görülür. Şeyimizin programımızın içindeki minik sinema köşesine bir e, atafı yapmak istedim. E, e, evet, zaten şey maşallah e, programımızın içinde her her şey köşe var. Eh, Kon köşesini açmayı düşünüyoruz yakında. Şun, şunu da unutmayalım lütfen Woody'ı alın doğma büyüme New Yorklu bir e, kişidir, sanatçıdır ve e, Bob Dylan'ın ilk defa sahneye çıktığı e, Soho'daki Gaslight Cafe'de o da ilk defa sahneye çıkmış. Belki de hatta o günlerde Woody Allen'la e, Allen Bob Dylan aynı sahneyi bile paylaşmıştır. Yani <Gülüyor> aynı anda değil de aynı günde veya aynı günlerde. İkisi de aynı mahallenin çocuğu bir bakıma. Jimmy ve Woody diyorsun <Gülüyor> Evet. evet, o zaman ben de kitap köşesini açayım programımızın geçtiğimiz hafta Bruce Springsteen'in yeni biyografisi yayınlandı. Bu vesileyle işte Guardian gazetesinde bir haber çıktı işte Springsteen'in biyografisi üzerinden işte hakkında en fazla biyografi yazılan müzisyenler gibi bir haber çıktı. Dillon'un bu listede açık ara 138 biyografiye <gülüyor> <gülüyor> olduğunu görüyoruz. <gülüyor> ee, bu biyografilerden bir tanesini de aslında, aslında birden fazlasını e, itiraf etmemiz gerekir ama bir tanesini ben sıkı olarak takip ediyorum. Ian Bellin, Once Upon a Time The Lives of Bob Dylan isimli e, kitabı ve bu kitapta az önce dinlediğimiz parça ile ilgili e, Just Like a Woman ile ilgili e, dile getirilen bir şey var. İşte Birçok farklı kaynakta da görmek mümkün. Bu parça Just Like a Woman o dönemde özellikle ABD içinde feministlerin epey ciddi e, bir... Yani tüm feministler demeyelim ama feministler içinde önemli bir grubun e, ciddi tepkisini e, çekiyor. İşte kadınları e, işte, nevrotik, e, kırılgan ve e, aç gözlü olarak... E, tasvir ettiğini e, söylüyorlar parçanın. Yani parçanın sözlerine baktığım zaman açık olarak öyle bir tasvir alınır alınmaz. Oraya bizi aşıyor. Haddimize de değil diyelim. E, ama öte yandan bu dönemde Dillon'un parçalarında baktığımız zaman e, kadın e, meselesinin bazı klişeler üzerinden gittiğinde görüyoruz, görmüyor değiliz. İşte e, üç tip kadın var dilim parçalarında e, bu dönemde. İşte enigmatik, böyle gizemli, e, böyle büyülü e, veya bir şekilde e, yaralı. İşte enigmatik olanlar e, Harlemli Çingene e, Kız e, örneğin dilim parçası. E, She Blancs Me'deki işte büyülü e, kadın tiplemesini görüyoruz. E, ve işte işte Az önce dinlediğimiz Just Like a Woman, Like a Rolling Stone, She's Your Lover Now ve vesaire birçok parçada da bir şekilde yaralı kadın tiplemesini görüyoruz Dillon'da. Yani şunu söylemek mümkün hani misojinisttir değildir o dönem için bilemiyoruz ama o dönem popüler olan feminist literatürü en azından ıskaladığını veya haberdar olmadığını söylemek mümkün Dillon için. Ha, öte yandan şunu da söylemek mümkün tabi. Yani John Lennon gibi 65 tarihinde ya benim, benimle Maçten'i başka biriyle görmektense Ölmeni yeğlerim sözlerini içeren bir parçada hiçbir zaman yazmadığını görüyoruz şimdi. Hı hı. Lennon da hakkını yemeyeyim daha sonra verdiğim mülakatlarda defaatle o parçayı yazdığı için pişman olduğunu söyleyecek ama o dönemde böyle. Adam... Evet bu parça hakkında da böyle bir tartışma var. Bundan da bahsetmesem içimde kalırdı. Dökmüş ne... oldum. Teşekkür ne... ederim ma... bana bu parçası. Ma... Ma... Ma... Ne yapıyorsun John Lennon? Adam sevmiş. O kadar şimdi bak. O, o, o, <gülüyor> o ayrı mevzu. Evet. Öyle sevmek olmaz olsun <gülüyor> abi ya. <gülüyor> Peki. Ee, şey evet bu senin dediğim feminizm tartışması sanıyorum şeyden geliyor. New York Times'ta zamanının e, etkili bir yazarı ve kadın özgürlük hareketi e, temsilcisi olan Marion Mead e, 14 Mart 1971'de bir e, New York Times'ta makale yazıyor. E, Jazz like Age Woman'la ilgili. Orada diyor ki e, sen evet kadınları e, aşırı hırslı, Hipokrat 200'lü e, sızlanıp bozlanan histerik ...yaratıklar olarak gö gösteriyorsun. Ee, evet, şey... ...bayağı bir tartışma oluyor o günlerde. Ee, Biz de o yüzden bir... E, ...kadın yorumcudan... yorumun dinleyelim dedik değil mi? Abi? Evet, bu... ...parça son derece... ...geniş yelpazede sanatçılar tarafından... ...aslında... ...coverlanmış bir parça. Bunların içinde... Uh, Manfred Mann var, Joe Cocker, Nina Simone, Ro Roberto Fleck, Rod Stewart, Richie Heaven, Steve Nicks. Yok yok öyle diyelim. Ee, ama biz bunların hepsine bir ters köşe yapalım ve bir e, kadın sanatçıdan dinleyelim. E, Charlotte Gainsbourg ve Kalexico. Fenerbahçe. 2007'deki e, I Am Not orijinal soundtrackinden e, bize söylesinler Just Like A klerimiz 21.37. ben Alto Güzeldere İstanbul Açık Hava Düz ve program ortağı Mahir Elgaz'da telefondan eee okyanus ötesinden sizlere Bob Dil'in yarım yüzyılı aşan müzikseverinin izlerini sürüyoruz. güven bu akşamlık yok. Sonraki programlarda bizle olacak yeniden. Eee Şimdi size Charlotte Gainsbourg ve Kalexiko'dan çaldık. Bob Dylan'ın en meşhur şarkılarından bir tanesi. En ticari şarkılarından bir tanesi de söyleniyor. Olduğu söyleniyor. Just Like A Woman. Evet. E, bu arada Just Like A Woman'ın Charlotte Gainsbourg ve Kalexiko yorumunu çaldık ama yine naçizane bence ee, bu parçanın dilin dışında en iyi yorumu yorum, Jeff Buckley'a e ait. Ee, Jeff Buckley ölmeden önce yaptığı stüdyo kayıtlarında e, oluşan yeni bir albüm, yeni keşfedilen kayıtların e, bir araya getirip albümeine getirilmesiyle ortaya çıkan yeni bir albüm e, piyasaya sürdü ailesi tarafından. Aa, yaklaşık bir beş ay kadar önce o albümünde parçalar arasında yer alıyordu bir hakikaten harika Harikulade bir e, Just Like a Woman yorumu e, bence yine hani orijinalinden çok daha iyi bir kayıt e, onu çalmadık çünkü neden çalmadık onu başka bir programda çalmayı düşünüyoruz ileride din e, yorumlarından oluşan e, o zaman çalarız. Ee, ama bize göre en iyi yorum odur bu parçanın. Eğer itirazınız varsa da e, ıslak imzalı noter onaylı e, yeni kopya <gülüyor> olarak açık radyoya yollayabilirsiniz artık. <gülüyor> Değerlendirmeyi alırız. G Geleni evrak sırası verip şey yapabiliriz. Değerlendirmeyi <gülüyor> alırız. Peki e, Bob Dylan'ın Blondon Blonde albümünü yavaş yavaş çalıyoruz acele etmeksizin. Bu hem albümün hem de dönemin Bob Dylan'ın müzikal hayatındaki masif ağırlığı şeyinde nezdinde acele etmeden, koşmadan çalıyoruz yavaş yavaş. Bir sonraki şarkımız Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Bu şarkı bir... İşte, yarım kalmış veya yarıda kesilmiş bir e, aşk hikayesi e, Bob Dylan şöyle söylüyor şarkıyla ilgili e, sıkıntı verici bir ilişkiden e, burnumu kırdırmadan e, kırık bir burun sahibi olmadan e, kaçabildiğim için e, şanslı olduğum bir durum. Şarkı da bunu anlatıyor. Şarkı e, Sende var mı Mahir diyecek bir şeyler? Ben de önce parçayı dinleyelim. Ee, sonrasında parçanın kaydına ilişkin söyleyeceğim birkaç ilgi çekici e, şey var. Ee, Müzisyenlerle ilişkin ama önce bir parçaya kulak verelim. Peki Bob Dylan'dan dinliyoruz. Most likely you go your way and I'll go mine. Me and you're thinking of me But you know you could be wrong You say you told me that you Want to hold me But you know you're not that strong I just can't do what I've done before I just can't beg you anymore I'm gonna And I'll go last And time will tell Just who has failed And who's been left behind When you go your way and I go mine You say you disturb me and you don't deserve me But you know sometimes you lie You're shaking and you're always aching But you know how hard you try Sometimes it gets so hard to care It can't be this way everywhere And I'm gonna let you pass Yes, now the last. And time will tell Well, and who's been left behind When you go your way and I go mine Well, the, the judge, he holds a grudge He's gonna call on you But he's badly built and he walks on stilts Watch out, he don't fall on you Sorry for telling stories that you know I believe are true. You say you got some other kind of lover, and yes I believe you do. You say my kisses are not like his. But this time I'm not gonna tell you why that is I'm just gonna let you pass Yes, and I'll go last In town Bob Dylan'dan dinledik. Most likely you go your way and I'll go mine. Anlat. Evet, e, hmm. Albümdeki daha bluesy parçalardan e, bir tanesiydi. E, Blonde on Blonde'da dikkat çeken şeylerden bir tanesi kayda ilişkin bunu da söylemekte fayda var. Daha önceki bu döneme kadar gelen e, Dylan albümlerine baktığımız zaman... Dilinin bir şekilde ya e, parçaların kuvveti, e, verdiği mesajın kuvveti veya işte spesifik olarak öne çıkan e, bir öget e, dolayısıyla aslında yarattığı etkiyi yarattığını görüyoruz. London Blond'da parçalar e, çoğu parça hem çok kuvvetli, arada işte albüm belki girişe uyumsuz olan parça olduğunu söyleyenler de olsa bile hem parçalar çok kuvvetli e, ama öte yandan... E, Kayıt ve çalan müzisyenler hakikaten e, çok iyi. Dinlerken insan bunu anlıyor. E, şarkıcı da fena değil diyor hatta insan dinlerken. E, Dylan da gerçekten vokal olarak e, en iyi performanslarından bir tanesini Dylan için. <gülüyor> e, çok harika bir vokalist olduğu söylenemez çünkü. E, burada bu albümde vermiş ama... Albüme ilişkin belki bahsedilmesi gereken, spesifik olarak e, üstünde biraz daha konuşulması gereken kişi Charlie McCoy. Charles Ray McCoy, e, 28 Mart 1941 doğumlu. Aslında Dylan'ın tam olarak e, çağdaşı e, doğum tarihleri açısından. E, Nashville'li bir stüdyo müzisyeni. Daha önce... E, Hikayeye göre Desolation Row parçasında Highway 61 Revisits'in Desolation Row parçasındaki o harika akustik gitarı çaldığı da söyleniyor. Ama bu konuda farklı anlatılar mevcut o yüzden kesinlikle bu böyledir diyemiyoruz. Ama öte yandan Blonde on Blonde'daki Nashville müzisyenlerin de facto lideri olduğunu söylemek Charlie McCoy'un. Ee, müthiş bir müzisyen gerçekten bir multi-instrumentalist ee, Mızıka çalıyor, ağız müzikası çalıyor, trompet çalıyor, gitar çalıyor, bas gitar çalıyor ee, Artık hakkına gelirse çalıyor Bununla ilgili e, Al Cooper'ın yine aktardığı ilginç bir hikaye Az önce dinlediğimiz parçada Most Likely You'll Go Your Way and I'll Go Mine parçasında e, Charlie McCoy e, bas gitar çalıyormuş ve e, Al şey demiş ya bu parçaya aslında trompet çok yakışır diye. yani senin organ e, liglerinden sonra senin orada yaptığın liklerden sonra bir e, trompet e, atıfı olsa orada çok e, güzel yakışır diyor. Al da diyor ki ya doğru diyorsun ama dilim biliyorsun over yani kayıt üstüne kayıt yapmayı çok seven bir insan değil hani bunu her şartta önüne geçmeye çalışıyor diyor. E, İstersen pek, ya, sorun değil, overdub yapmaya gerek yok, nasıl yapacaksın diyor. İkisini de çalarım diyor ve gerçekten de sol ile bas gitarın e, klavyesinde notaları basarken sal ile trompet çalıyor. E, hatta öyle bir e, etkileyici görüntüymüş ki yani kayıt sırasında Dylan bir ara durup bakmış, baştan yapmaları gerekmiş kaydı. Bu da böyle hoş bir hikaye. Charlie McCoy'dan da böylece bahsetmiş olalım dedik. Evet, Dylan bir saygı duruşu na geçmiş şarkının ortasında şarkının kaydı sırasında e, bu şarkıda 1967 yılında Leopard Skin Pillbox Hat isimli parçanın e, 45'lik olarak çıktığı zaman e, B yüzünde yer alan parçası bunu da söylemiş olalım e, devam edelim mi edelim e, ben aslında Bob Dylan'ın 1960'ların ortasındaki şarkı yazma tekniğiyle ilgili bir yandan adeta çaldığımız şarkılara paralel bir izlekmişçesine onları da takip etmeye çalışıyorum. Bob Dylan'ın kafasının içinden ne geçiyordu, hayatının, müzik hayatının, edebiyat hayatının neresindeydi diye. Dill'in 63 ile 65 yılları arasında aslında bir takım e, müzik haricinde de edebi projeler yapıyor. E, hatta işte Tarantula adında e, bir e, şiir kitabı yayınlıyor. Çok, çok da büyük bir başarı kazanmıyor bu. E, fakat ne zamanki Like a Rolling Stone parçasını yapıyor, yazıyor. O zaman diyor ki ben aradığım... ...şeyi buldum, platformu buldum... ...bütün sanatımı artık... ...pop, müzik... ...parçaları üstünden yürüteceğim... ...başka bir şey yapmama gerek yok... Şi ...şiir yazmama, şarkı yazmama... ...oyun yazmama... ...bunların hiçbirine ihtiyacım yok... ...ve ben artık... ...şeyimi buldum... ...su, su aktığı yolunu buldu... ...şöyle bir ilginçlik var şeye, New York'a, Village'e geldiği ilk günlerden biri aslında Bob Dylan'ın hep bir şarkılar içinde hikaye an, anlatma konusundaki yeteneğiyle öne çıkan bir kişi. Başarısıyla öne çıkan bir kişi. Fakat yıllar ilerledikçe yıllar derken on yıllardan bahsetmiyoruz. Zaten işte üç beş yıllık bir süreden bahsediyoruz. Ama bu kadar zaman, kısa zaman içinde bile çok hızlı bir ilerleme ve dönüşüm geçiriyor ilginç bir şekilde anlattığı hikayeler bu defa gitgide çizgi dışı belli bir şeysi olmayan bütünlüğü olmayan başından alıp sonuna götürmeyen anekdotlar halinde böyle adeta şarkı sözleriyle çılgın tuhaf fantastik resimler çizen, başıboş gezinen bir yöne doğru gidiyor. Daha sonraki albümlerde buradan da bambaşka yönlere gidecek ama 60'ların ortasındaki hele de bu işte Kutsal Üçlü denilen üç albümünde özellikle bu şey, bu teknik gitgide öne çıkıyor. Ve de kendi sözleriyle de diyor ki ben o sırada bir hikayeyi düz bir şekilde anlatamazdım. Çünkü düz bir şekilde anlatılan bir hikaye yalan ve yanlış bir hikaye olurdu. Hikayeyi, hikayenin doğrusunu anlatabilmek için ancak böyle bölük pörçük, dağınık bir şekilde anlatmam gerekiyordu. Yani bir nevi dış dünyada çok delice çok çılgınca olaylar oluyor. Bob Dylan'da onların şaşkın bir şekilde e, seyreden önünden nehir gibi gelip geçen bu olayları şaşkın bir şekilde e, bakan gördüklerini resimler halinde bize anlatan e, anlatıcı olarak konumlandırıyor kendisini. Aslında bundan birkaç yıl sonra e, Hunter Thompson'ın e, yazıları da işte ilk olarak spor yazarı olarak başlayıp ama... Ee, sonra çok kayda değer eserler vermiş olan e, özellikle de e, Fear and Loathing in Las Vegas. Yine e, film köşesini açmadan duramıyorum. E, Las Vegas'ta e, Korku ve ne demeli Fecaat e, isimli e, nefis filme de e, kaynaklık etmiş olan Hunter Thompson tam da Bob Dylan'ın bu yazış tekniğinden esinlenerek kendi tekniğini oluşturmuştur denir. Düşünüyorsanız ki veya sevgili dinleyicilerimiz düşünüyorsa ki Bob Dylan artık böyle bir teknik geliştirdi. Hayat boyu bunu takip edecek. Hayır Bob Dylan her zaman yapmayı sevdiği gibi bizi yine ters köşeye yatıracak bir noktada ama bugünlerde böyle. Evet. Her zaman gibi e, dolan bahset bir program yaptık. E, Programında da sanıyorum sonuna geldik ama bir parça daha çalacak zamanımız e, var. E, şimdi yine e, Blonde on Blonde albümünde devam ediyoruz yolculuğumuza. Edebi bir dille kullanayım. Temporary Like Ashilis, Ashil gibi geçici isimli parçaya kulak vereceğiz. I've been here before Feeling so harmless I'm looking at your second door How come you don't I guess I'll be here for a while I'm trying to read your portrait But I'm helpless like a rich man's child How come you send someone out to help me bargain You know I want your loving, honey. Why are you so hard? Silent Rock Well, I lean into your hallway Lean against your velvet door I watch upon your scorpion Who crawls across your circus floor Haaa! Dillon'dan yavaş tempolu bir blues şarkısıyla programımızı bitiriyoruz bu akşam. Temporary Like Işığlıyız. E, program destekçimiz Işılay Kara çok teşekkür ediyoruz. Ha, hemen her zaman olduğu gibi teknik masada da Selahattin Çolak bizlere yardımcı oldu. Ona da teşekkür ediyoruz. E, yeni bir pazar akşamında e, yine Bob Dylan şarkılarıyla buluşmak üzere. Hoşçakalın. Oşçakal Zamanlar değişirken <Gülüyor> Bob Dylan şarkılarıyla yarımız. There must be some way out No where well. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere.